Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdı mı, hatta boharım. Boamazsın ki, hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele haknamıyla haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşık mizlikhale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale Yumuşak baştı isem kim dedi koyunum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim Adam aldırma geç git diyemem aldırırım Çinlerim çinlenirim hakkı tutar kaldırırım